Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. bugün Fransa'yı bırak Amerika'ya bak diye bir yazın da e, çıktı Radikal Gazetesi'nde. Oradan da hareket ederek dünyadaki yani bu krizin de henüz ucunun gideceğin biteceğinin görünmediğine dair bir şeyden konuşabiliriz biraz. Evet. Amerika'da da büyük bir mali uçurum bir numaralı konu. O da acaba Fransa'dan da berbat bir durumda mı? Bir onu şey yapalım. Bir de acaba bütün bu kemer sıkma politikalarının da karşısında büyüyen giderek büyüyen bir küresel hareket da olduğu görülüyor. Özellikle Avrupa'da. Bu büyüme e, e, yani bundan çıkılabilecek mi bu krizden diye de birazcık konuşabiliriz. Evet. Ee, yani önce bir kere tabii bu çok konuşulan mali uçurum meselesi Amerika'da çok kısa vadeli bir e, tehdit. E, işte dinleyiciler için çok kısaca e, izah edelim. Ne olduğunu işte, alınmış bu şu zamanında vergi indirimleri var. Bunları kriz gelince e, Obama devam ettirdi. E, öbür taraftan da olağanüstü bir takım harcamalar e, ihtas edildi. E, şimdi bunlar tabii süreli e, yani yasalarda süreleri vardı. Bu süreler e, 2013'ün başında, önümüzdeki yılın başında birkaç ay içinde doluyor. Şimdi dolunca ya e, bunlar yeni yasalar çıkartılması lazım eğer uzatılacaksa E, bu yasalar çıkartılamayacaksa otomatik olarak e, bu şeyler bitecek yani vergi indirimleri bitecek vergiler. aniden yükselicek. E, ondan sonra işte, harcama olan üstü harcamalar da e, bitecek. Onlar da aniden düşecek yani şimdi Seyfettin harcamalar mi? düşecek, vergiler artacak. Bu ikisi birden birden biri olduğu için bütçe açıyor Amerika'nın. Yüzde %8 civarında şu anda birden %3'e falan düşüyor 2013'te. Şimdi bu muazzam bir tabi mali şok. İşte bu grafiğe istinaden çünkü böyle işte aşağıdan %8 civarında bir açık birden küt diye böyle bir falez şeklinde %3 buçuğa çıkıyor. Çok ani. İşte buna bu oradan, isim oradan geliyor. Fiscal Cliff, falez uçurum mali uçurum Ee, şimdi bundan mutlaka Amerika'nın kaçınması lazım. Yoksa hakikaten çok muazzam bir şeye girebilir, durgunluğa girebilir ve dünyayı peşinden sürükleyebilir. Bu bakımdan da tabii çok tartışılıyor. Ee, ama işte son gelen haberler Washington'dan Cumhuriyetçilerin, biliyorsunuz temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler hakim, çoğunlukları var. Ee, bir uzlaşmaya e, yanaşacaklarını söylediler. Dolayısıyla oradaki şoku herhalde hafifletecekler. Yani vergi işte indirimleri birden şey etmeyecek, bitmeyecek. İşte Harcamalardan da oradan da cumhuriyetçiler taviz verecek. Harcamaların bir bölümü devam ettirilecek. Yani şok yumuşatılacak. Fakat benim yazımda üzerinde durduğum tabii bu değildi. Yani Amerika'daki vehamet bu kısa vadede bayım ama üstesinden gelineceğini düşünüyorum ama orta vadede esas Amerika'nın kamu maliyesi çok berbat durumda nedeni şu bir kere borç sürekli yükseliyor kamu borcunun milli gelire oranı bunun durdurulması lazım yoksa aksi takdirde yani Amerika'nın ne olur Amerika'nın notları düşer şeyleri dolar muazzam düşüşler gösterir. E, faizleri yükselebilir yani çok ciddi bir dünya çapında e, şoka neden olur Amerikan ekonomisinin e, işte dünyadaki tabii yeri düşünüldüğü zaman e, bu gidişatın bir şekilde durdurulması lazım yani borcun bir noktadan itibaren e, düşürülmeye başlanması lazım ve bunun içinde ne lazım bütçe açığını çok ciddi biçimde düşürmesi lazım. Bütçe açını nasıl düşürecek? İşte Ya e, harcamalardan kısacak e, ya da vergileri arttıracak tabii. E, bakıyoruz bu işte orta vadeli bütçe projeksiyonlarına, bu 2013 yılının bütçesinde bu projeksiyonlar var her yıl olduğu gibi. Yani buradan da görüyoruz ne yapmak istediğini Obama'nın konuşuyor. E, Harcamalarda bir kere e, şeyi çok ciddi artışlar var bu hani mediker işte Medicaid dediğimiz yani Obama'nın bu sağlık reformundan e, kaynaklanan e, harcamalarda muazzam artış böyle 3 yılda 2015'e kadar yüzde 28 sosyal e, güvenlik harcamaları yüzde 19 artışlar var halbuki öbür taraftan bakıyorsunuz e, milli gelir ne kadar artacak? Enflasyon, reel büyüme dahil %16. Yani çok ciddi bir oradan e, harcama yükü geliyor. E, buna karşılık ne yapması lazım? Başka yerden kısması lazım. Savunma harcamalarından kısma projeksiyonu var. İyi bu, tamam. İşte bir de bu olağanüstü harcamaları e, bitirecek. Orada ciddi bir tasarruf sağlayacağım diyor. Onu neden bitirecek? E, çünkü büyüme olacak. Şimdi bu e, Büyüme olacak ama büyüme nereden gelecek belli değil. Çünkü öbür taraftan da vergileri ciddi olarak arttırıyor. O bütçe açığını harcamalardan fazla kısamayacağı için. Çünkü bir taraftan ciddi artış var, ve bu taraftan bir miktar düşüş var. Vergilerde olağanüstü artışlar söz konusu. Böyle yüzde 40'lara 30'larda artışlar 3 yılda. Bu vergi yükünün artması demek sonuçta böyle bir Projeksiyon var. Bunun yürüyeceğine dair benim çok ciddi kuşkularım var. İkinci evet. mesele bu da yetmiyor. O büyüme sorunu işte orada karşımıza çıkıyor. Hesaplara bakıyorsunuz %3 her yıl %3 büyüme öngörüyor. Şimdi bu, bu, bu nasıl sağlanacak her yıl %3 büyüme? Bu da çok büyük bir soru işareti. E bu şeyler hesaplar tutmazsa yandı gülüm keten elva yani. evet Bir de ben araya girebilir miyim? Bir saniye şeyi de söylemek istiyorum. Yani yaklaşık 47 milyondan fazla Amerikalı'nın şu anda sadece bu food stamp dedikleri yiyecek pullarıyla evet. karneleri bir çeşit karne gibi yiyecek şeyleri ona bağlı. Bu çok... Bunları bile aslında kaldırmayı düşünüyorlar bir şeyde. Şimdi valla yani şimdi o şeye baktığımız zaman sosyal refah harcamalarına orta ciddi artışlar öngörüyor Obama. Yani şeyinden vazgeçmiyor iddiasından. Ee, ama tabii bunların o zaman finanse edilmesi lazım. Evet. Hem bu harcamaları arttıracaksınız hem bütçe açığını kapatacaksınız, kısacaksınız. İşte dediğim gibi o zaman da geriye tek şey vergileri arttırmak tamam yüksek biliyorsun belli bir gelirin üstünde vergileri arttırmak istiyor. Cumhuriyetçiler buna şiddetle karşılar. E, onların çoğunluğu var. Bütün bunlar nasıl olacak ama bu da yetmiyor. Bir de %3 büyüme varsayıyor. Yani... Evet olacak. 50 milyon insanın e, şeysiz, e, poverty line dedikleri yoksulluk evet. sınırının altında olduğu ki bu muazzam bir rakam tabii ama o kadar düşükmüş ki zaten Yoksulluk şeyi 22.350 dolar yıldık 4 kişilik bir aile için hiçbir anlamı yok. Evet. Bir, bir de near, near poverty dedikleri yani yoksulluğa yakın kategorisinde yaşayan 10 milyonlarca Amerikalı da varmış. Yılda 45 bin evet, doların Amerika altında. gerçekten bir kere çok yüksek olduğu bir ülke. Ee, ve bunu tabi biliyorsun şeyler, cumhuriyetçiler doğal karşılıyorlar adeta. Evet. Ee, demokratlar bununla mücadele etmek istiyor Obama ama işte burada da görülüyor ki çok sınırlı e, imkanlar ve dolayısıyla bence yani bir sistemik sorun var. Bütün bunların içinde. Ee, Seyfettin Bey ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ee, bu vergi arttırımlarının oldu ya da etkileyecek kesim, topyekun bütün halkı mı etkileyecek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan herkesi mi etkileyecek... ...yoksa bahsettiğiniz gibi belirli bir gelirin üzerinde olanları mı etkileyecek? Şimdi bu bu orta tabii orta sınıf da dahildi o vergi şeylerinde, indirimlerinde. Obama'nın meselesi bunu şey için, orta sınıf için devam ettirmek ama yüksek gelirler için daha da vergileri arttırmak, böyle bir yeni yasa çıkartmak ama eski yasada orta gelirleri de vergilerinin birden artması söz konusu. Onun için zaten bu dediğim gibi Amerika'nın durgunluğa sürükleneceğinden endişe ediyorlar yani. Eğer evet, yani. şeyde anlaşmaya uzlaşmaya varamazsa Cumhuriyetçilerle Demokratlar. Evet, yani bayağı çok sistemik bir krize ve bunun bunun her türlü me, habit sonucu da olabilir diye insan düşünmeden edemiyor çünkü. Kesinlikle evet. Peki bir de şeye bakarsak yani işte ekonomistin de başlığını kapağını alıp yani bayağı Avrupa'nın kalbindeki saatli bomba diye Fransa'nın durumunu ama Bu durum yalnız Fransa için değil, bütün Avrupa için de benzer bir sorundan bahsedebiliriz. Yani şey bu kemer sıkma politikalarına karşı hem büyük bir tepki var hem de yürümediğine dair de epey şey var. Ne, ne diyorsun buna? Vallahi şimdi tabii yani Avrupa bir kere bu işin içinden nasıl çıkacağını bir türlü bulamıyor. Çünkü bu borç iki sorun birden var bunları tabii çok sık sık konuştuk bir tarafta bir borç sorunu ve Yunanistan tabii en başta hala büyük bir şey baş ağrısı gene anlaşamadılar Salı gecesi 11 saatlik bir toplantı yapmış IMF işte Avrupa Merkez Bankası'nın da dahil olduğu Avrupa Maliye Bakanları yaptılar. Gene bir sonuca varamadılar. Pazartesi günü tekrar toplanacaklar. Ee, Yunanistan hakikaten şey tutmuyor. Yani hesap hesaplar tutmuyor, dikiş tutmuyor bir türlü. Ee, basit bir nedenle çünkü hızla küçülüyor. Yani hep her defasında işte şu kadar küçülür diyorlar, daha fazla küçülüyor ekonomi. Ee, böyle olunca tabii o borç hesapları tutmuyor. Yani 2014'te 3 katına çıkacak milli gelirinin hemen hemen borcu oradan %120'sine yani düşünün. Bu şeyde yaptıkları plan da bu. 3 katına çıkacak %190'a sonra 2020'ye kadar %120'ye düşecek. Şimdi bunu işte bu grup planlarını yapıyorlar. Ee, fakat e, hesaplar tutmuyor. Mutlaka borç silinmesi lazım. Borç silin efesi silim dedi borcu. E, borcu sildiği zaman artık bankaların borç verecek hali kalmadı. Onları zaten bir tokat attılar. Şeye kaldı geriye bu resmi borçlar yani Avrupa fonlarından verilen e, o zaman e, şeylerini hesap vermek zorunda seçmenlerine. Başta Merkel ödeyecek ki bir kısmını vallahi iyi yaptık. E, kusura bakmayın sizin paramızı Almanlara 2013'te de seçim var. E, bunu demesi çok zor. Zaten hop oturup hop kalkıyor Almanlar, e, Finlandiyalılar öyle, Hollandalılar öyle. E, O zaman ne olacak peki? İşte bir sürü bir takım şey böyle ince hesaplar yapılıyor. Şimdi ayrıntıya girip dinleyicileri sıkmayalım. Yani işte faizlerimi düşürsek, işte bunlara biraz para verelim piyasadan düşük çünkü çok düşük artık fiyatları Yunan şeylerinin tahvillerinin. Onlardan biraz toplasınlar öyle borç düşsün. İşte şey Avrupa Merkez Bankası keretti bu çünkü çok sayıda şey aldı. ...tahvili almak durumunda kaldı. Ee, işte bunların... ...bir kısmını, bu kar, karlarını... ...geri versin Yunanistan'a falan. Bunlar... ...olabilir ama uzun lafın... ...kısası bu hesaplar... ...tutmayacak. Yani zaten Yunanistan... ...açıkça hükümette dedi ki... ...biz artık şeyin sonuna geldik... ...bundan sonra biz de hiçbir şey istemeyin. İşte ücretleri indirin dediniz. İndirdik şu kadar adımı atın devletten memurları dediniz. İşte öyle bir plan yaptık. 50 milyar özelleştirme istediniz. İşte onun da yazısını çıkarttık. Artık bizden başka bir şey istemeyin dediler. <gülüyor> Şimdi da bu hesapları nasıl tutturacağız diye toplanıp duruyorlar. Ama tabii Yunanistan'ın ötesinde Fransa da, da aynı şey İngiltere hatta. Hep aynı sorun. Yani ciddi bir bütçe açığı var. Bu bütçe açığını kısamazsan borç artıyor. E borç arttıkça bu sefer notlar gidiyor işte o kredi notları falan. E tamam bunlar önemli değil diyorlar ama son tahlilde bu şu demek giderek daha pahalı borçlandığınız zaman bir sarmala giriyorsunuz. O zaman felaket tabii o borç sarmalına faiz borç sarmalına girindiği zaman o çünkü bir de büyümeyi düşürüyor. Büyüme düşünce iyice içinizden çıkılması hale geliyor durum. Onun için bir an önce kısmak lazım bütçe açığını. Ee, bunu nasıl yapacaksın? O belli değil yani. Sonunda geliyor dönüp dolaşıyor her şey. Ee, yani kemer sıkmanın sınırları var dediğin gibi bunu toplumlar kabul etmiyor. Sonuçta bunlar demokratik ülkeler seçim var. Ee, onun için bir büyüme işte büyüme yaratalım. Fakat büyümeyi nasıl yaratacaklarını ve ne tür bir büyümenin yaratılması gerektiğini açıkçası bilmiyorlar. Evet yani Yunanistan başta olmak üzere İspanya, İtalya ve Portekiz'de de yani ulaşılamıyor hedefleri. ve Tabii onlar da aynı şey Yunanistan durumunda ama işte bu ekonomistin kapak yapması Fransa'yı tabii şu açıdan önemli Fransa Avrupa'nın iki numaralı ülkesi. Yani orada bir sarsıntı ortaya çıktığı zaman Çok ciddi sorunlar olacak ama ben söyleyeyim ya İngiltere tabii Eurozone'da olmadığı için Euro alanı içinde ondan böyle biraz kendini unutturmuş gibi bir durumda ama İngiltere'nin de mali tabloları çok bozuk. Evet tabii bunun bir de çeşitli şeylerle rastlıyorum sağda solda çok dikkatli okumak imkanımız olmasa bile işte Avrupa'nın araştırma grupları Global Prospect Report gibi bazı merkezlerden ekonomik ve iş araştırmaları merkezi gibi yerlerden çok ciddi problemler olacağı ve bir kayıp kuşak doğabileceğinden bahsedenler var. Bunun tabi biraz önce Amerika içinde konuştuğumuz yani ima ettiğimiz gibi diyelim çok büyük demokrasiye yönelik çok ciddi problemler çıkartması mümkün. Yani ortalığında E, eğitim, sağlık ve işte çeşitli alanlardan sosyal harcamalardan kesildikçe, işsiz gençlerin sayısı da büyüdükçe büyük bir demokrasi açığı ve problemi büsbütün artacak ve faşizme filan da kayabilirler diye kaygılı araştırmalar geliyor birbiri ardında. Şeyde zaten böyle bir durum ortaya çıktı. Yunanistan'da yani Yunanistan'da, evet. hiç yoktan bir e... Sağ Faşist Parti evet, 6 üretti bak. Yunan krizi ve bunun son sondajlar daha da oylarını arttırdığını söylüyor. Macaristan'da biliyorsun Aynı. orada da, <gülüyor> ekonomik durum berbat yıllardır orada da muazzam bir sağ kayış oldu. Resmen eski işte faşist dönemdeki şey o milisler vesaire onlar portladı E, iktidardaki parti zaten anti demokratik bir parti e, sağcı parti daha da sağa kaydı e, bütün bunlar tabi e, çok şey e, mümkün e, nereye doğru savrulacağı Avrupa'nın siyaseten bu krizlerle birlikte belli değil çünkü sonuçta işte başta ki söylediğimize dönmek lazım ortada bir sistemik kriz var yani bu Sonuçta e, refah devleti artı e, demokrasi, çoğulcu demokrasi yani e, o iki büyük savaştan sonra e, Avrupa'nın kendine açtığı yol bunun sonuna gelindi gibi duruyor. Çünkü bu sonuçta bir büyümeye, sürekli büyümeye düşük işsizlik, büyüme refah artışı, ortalama kişi başına gelirin düzenli artması, e, bütün bunlara bir yerde de bağlıydı yani bu. Zemin üzerinde bu demokrasi gelişti, yükseldi, Avrupa Birliği işte kuruldu, savaşlar bitti. Ama şimdik bu zemin kaymaya başladı. Bu zemin kayarsa tabii üst yapı da biraz eski Marksiste ifade oldu ama evet. üst yapıda tabii çökebilir ve hemen hemen herkesin üstüne bir avuç zengin ve güçlü grup dışında yine bir nussal e, lize başvurabilirsek ki bence hiçbir sakıncası da yok. E, hepimizin büyük kitlelerin üzerine de ağır şekilde çökmesi ihtimali var. Yani tarihten en azından böyle çok örnek evet. görebiliyoruz doğrusu. Tabii. Bir de bunların üstüne senle dün konuşuyorduk. küresel tabii ısınma sorunu da evet. bilmiş vaziyette. Yani bir taraftan da Büyüme olanakları farklı bir nedenle, daha temel bir nedenle sınırlı gibi duruyor. Yani bu tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Avrupa veya Amerika ile sınırlı değil. Büyüme isteniyor fakat mevcut tarzdaki büyüme de iklim sorunlarını, küresel ısınmayı hızlandırıyor. Çünkü daha çok fazla karbondioksit, daha fazla karbondioksit. Işte gazı üretiliyor vesaire. Çünkü bu tarz büyüme öyle bir yapıda ne daha şey? çok öyle fosil enerji kullanıyor bilmem ne. E bunu yaptıkça şeyler artıyor. Adını söyle işte kuraklıklar artıyor, büyük fırtınalar, kasırgalar ortaya çıkıyor vesaire. Bunların zararları giderek artabilir. Bir taraftan da büyüme isteniyor ama bu büyümede bütün dünya Ya zararlı bir büyüme, özellikle uzun vadede felakete sürükleyecek bir büyüme. Yani hakikaten burada çok ciddi temel sorunlar ortaya çıkmış durumda. Bunlar 21. yüzyılın sorunları yani herhalde 21. yüzyıl işte bu, bu temel sorunlarla baş edecek veya edemeyecek. Evet canım. edebileceğini de bilmiyorum. Be belki de hoş bir yani tuhaf bir haberle kapatabiliriz. Bu küresel iklim değişikliğinin büyük güvenlik başta olmak üzere sınırsız soruna yol açacağına ilişkin 205 sayfalık devasa bir rapor yayınlandı. Bu da yeşilliğiyle pek temayüz etmiş olan çevreciliğiyle bir kuruluştan değil CIA'den bizzat geldi. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ve korkunç diyor. Daha da araştırmak gerekir ama durum feci diyor. Allah Allah. Ee, yani Hiçbir şekilde kurtaramayabiliriz durumu eğer acilen tedbir almazsak diyor. Fakat Cumhuriyetçiler CIA'nin bu iklimle uğraşan kanadını, fonunu kesmişler ve kapattırmışlar. <gülüyor> Cevabını da böyle vermişler. <gülüyor> böyle bir bilgi de ben vermiş olayım. <gülüyor> Olazım bir tabii e, körlük yani. E, gereksizdi e, güvenlikle uğraşacağına saçma sapan işlerle uğraşıyor demiş. Bu senatör demiş. Cumhuriyetçi senatör. Aynen böyle demiş. E, yani gülüyoruz ama tabii bayım Evet. Son böyle bir haberle de bitirelim evet. istersen. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar.